Daha önce mucizeler için sorulmuş bir sorun aynısı var. Allah Teala, Allah'ın kanununda asla değişme bulamazsın buyuruyor birkaç ayette. Allah'ın koyduğu değişmeyen yasalar, bir yasa ve yasalar varken Hz. İsa'nın babasız olmasını nasıl anlayacağız? Ya kardeşim, hakikaten bunu niye anlamak istemiyorsunuz? Ben onu anlayamıyorum esas yani. Ya o yasalarla Allah bağlı değildir. Bağlı olan biziz. Onun için işte Meryem validemiz soruyor. Benim nasıl böyle bir çocuğum olur? Allah da ben emrettim bitti. Ben emrettim mi olur diyor bitti. Yani o yasalarla bağlı olan Allah değil biziz. Bizimle ilgilidir o yasalar. Cenab-ı Hakla ilgili değildir. Ondan dolayı da Allahü Teala elçilerine mucize verir. O inşallah önümüzdeki ders sonu daha ayrıntılı olarak göreceğiz İsa aleyhisselam mucizelerini. İşte şeyi görüyorsunuz. Büyük elçiler geliyorlar Cumhurbaşkanının yanına. Güven mektubunu sunuyorlar. O mektup ne demektir? Ya bu insan bizim ülkemizin elçisi diye o, o şey tarafından ilgili devlet tarafından düzenlenen mektuptur. O mektup sahte olsa o kişi o ülkenin elçisi olarak göreve başlatılabilir mi? Yani o mektup öyle bir mektup olmalı ki o ülke dışında başka yer tarafından düzenlenemem, düzenlenememeli. Sahte olma ihtimaline karşılık da elçi Cumhurbaşkanı huzuruna çıkana kadar onunla ilgili araştırmalar yapılıyor. Sahte olmadığı kanaatine varılınca Cumhurbaşkanına güven mektubunu sunuyor. O güven yani bu kişinin elçi olduğuna güvenebilirsiniz anlamına geliyor. Şimdi birisi Allah'ın elçisi olarak size geliyor. Allah böyle dedi dediği zaman sizin onu kabul etmeniz lazım. İşte onun güven mektubu da yani onun onun size güven vereceği şey de onu göstereceği mucizelerdir. Bugün de Rasulullah'ın güven mektubu Kur'an-ı Kerim'dir. Bakarsınız, bu metni herhangi bir insan yazabiliyor mu? Yazamıyor mu? Yaz, yaz, yazabiliyorsa, hadi buyur yaz. Birisi gelmişti, ben yazarım dedi, yaz dedim. Hadi bakalım. Yazarım demek kolay, hadi yaz da bir göreyim. Birisi demiş ki, ben yazarım. Yaz demişler, başlamış. El fi'lu mel fi'lu ve ma Kemal hortum. Fil demiş fil nedir? Sana hortumu kim öğretti? Öyle yazarsın tabi ne olacak. Evet.